Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim'de Rıbbi ve Rabbanilerden bahsedilmektedir. Bunlar kimlerdir ve vasıfları nelerdir? Lütfeder misiniz? Ve ke'hiyyün nebiyyün kâtele ma'u rübbiyyûne kâsîr. Rübbiyyûn kendini Allah yolunda mücahedeye adammış, adammış bir ruh demek. O da Allah yolunda mücahededen hiç doymuyor.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 Bunlar kalp insanı, fazilet insanı. Büyük çoğunluğu itibariyle sahabe-i kiram, bir kısmı itibariyle havari insan, bir kısmı itibariyle Osmanlı'nın vidayetindeki efendilerimiz, bir kısmı itibariyle de Hz. Üstad'a ilk safta vefakat eder. imanla Kur'an-ı Neşri'den hiçbir şey düşünmüyor. Her şeylerini tereddüt etmeden uğurda harcayan, hatta duvaklı gelinlerini evlerinde bırakıp ''Üstam'ın bana ihtiyacı vardır.'' deyip üstaden yanına dönenler var. Çocuklarını bırakıp üstaden yanına kaçanlar var. Bunlar adanmış insanlar. Bunlara ribbi denir. Bir yönüyle diğer taraftan kendisini hakikati keşfe, hakikati anlamaya, kavramaya, marifette derinleşmeye, Allah indinden bilen, değerlendiren bir kul olmaya adamış. Sürekli seyri sülûkü ruhani de katî ediyor. Bu da ona doymuyor, yükseliyor. Fenâ fillâha hayır, bekâ billâha hayır. Bekâ billah Allah'a hayır. Her şeye hayır. Bunlar yetmez bana. Bekâ billah mı Allah. Seyr-i lillâh, seyr-i fillâh, Allah diyor bir ayağım zat nezdinde, bir ayağım insanların elinden tutup, teker teker veya cemaat halinde Allah'a götürmeye matuf. benim ı o. Bunlara da Rabbani deniyor. Rabbani. Her iki tabiri de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı açısından bunları birbirine karıştırmamak lazım. Biz bu iki tabirlerden ikisini de gerçekleştirmeye matuf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 yani zirvelerde dolaşacaksın daha üstünde bir şey yok esvedi bir gezidinnakayı kabirde rüya da görüyorlar Allah ne muamele yaptı. peygamberlik ve aramda dört parmak kaldı diyor fakat vefat ederken ağlıyor iç döküyor niye ağlıyorsun diyor Küf üzere öleceğimden korkuyorum diyor İşte kendini sonsuz sıfırlama ile hep zirvelerde dolaşmanın ölçüsü İki zıttı bir araya getirme. Uç uca gelmez halatları getirip bir araya bağlama. O birleşik noktada huvallah hakikate tecelliydi. Kullum min endillah, leh min Öyle buyuruyor. O beyan-ı gönderen kul. Kullum min endillah. Hepsi Allah'tan. Allah'a kurban olayım. Yönümden hep geçiyor. Beni kendine kurban etsen de fakat nasıl olur? Şehitli işte o kurbanlık gibi ama halmaç gibi de olmak istemem. verdiği gibi de olmak istemem. bu İbn Arabi gibi de olmak istemem. Fakat her şeyi gözümden silme, itime mevzunda. Sadece onu görme. Onu bilme, onu duyma, onu anlama. Onu anlamaya çalışma, onu haykırma, onu söyleme onu dilenme, ondan dilenme mevzuunda, gözün başka bir şeyi görmesin. Ve işte bu mülahazalarından ötürü komutanım bana bir gün demişti. Korkuyorum seni bu hallaç gibi mülahazalarından bir kısım sefele bir gün öldürürler. Keşke aşağılıkların elinde Rabbim hakkındaki onun istediği tam mülahazalardan ötürü. Bu başka bir şey ettik. Cephede kurşunlar altında ölme, ona nismeden küçük kalır. Bunlar aşk kılıcıyla şehit olan insanlar. Öbürü basit bir şey. Gözülüyor ben. Baharını kurşuna dersin, gelir bir kurşun. Zaten bir anda Az acısını duyur, sonra silsiden felç olur. Gidersin. Öyle değildir. <gülüyor> Aşkını ishardan bile çekinen Hayır, o benim sırrım. Hiç her günü bölüptirlik. Her gün yepyeni bir yürekle, yepyeni bir icalla, derin sonsuz bir istekle onu talep etme. Ve o talep edenlerden hiçbiri yolda kalmamış, hiçbirinin daveti, duası icabetsiz kalmamış. Hiçbir o istikamette kaldırdığı ellerini boş indirmemiştir. وَنْ تَلَبَهُ وَجَدَّهُ وَجَدَهُ Bu onu bulanın da başka şeye ihtiyacı kalmamıştır. مَا دَهُ وَجَدَهُ وَجَدَهُ وَمَا دَهُ وَجَدَهُ وَمَا Onu bulan neyi kaybetmiştir? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? İşte öyle bir kaybetme ve kazanma meselesi söz konusudur. Değer mi meseleyi dünyayla tartmaya? Hatta cennetle, hatta firdevsle tartmaya? O varken, onları düşünme hamlığı da ne demek? Ama işin neresindeyiz? Büyük buluşma da ortaya çıkacak. Kalbinizin atışları, hissiyatınız, aysiyatınız, ağzınızdan çıkan sözlerle kaydediliyor. Onlar arasında bir tabakata bakılıyor. Uyum var mı yok mu? Ne sensiniz, nerede duyuyorsunuz, neden bahsediyorsunuz? Öyle büyük lafların keburat kelimeten takucu nefvayim. Ağızlardan çıkan kocaman laf hesabı ağır olur. Hesabı ağır olan şeylere talip olmamalı. Belki hatif gibi sırata geçebileceğiniz hemen lazım size. Melek kanadından tüyler lazım. Uçmanın bile yetmediği o mesafelerde bir yolculukta melek kanadından tüyler lazım. Uçma yetmez o yerde.